Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru Birinci Cüz Fatiha Suresi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd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 Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lâmmîm İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene, ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yolu üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler.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 Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar, karanlık içinde gökten boşalan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah, çepe çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek, gözlerini kör edercesine çakar. Onlara ışık verdikçe bu ışık sayesinde yürürler. Işıklarını karartınca da kala kalırlar. Allah dilisiydi, onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O, kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır.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 Sözünüzde doğruysanız, şunların isimlerini bana söyleyin, dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir, dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim.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 Şüphesiz o, tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik, oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar ey İsrail oğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim asıl bana itaatsizlikten sakının elinizdekini tevratı tasdik edici olarak indirdiğime kur'ana iman edin sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın, yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya kırk gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye, Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim! Şüphesiz siz buzayı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret elvası ve bıldırcın gönderdik.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 Yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyi kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var, dedi. Zillete, Fakr-ı zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, Üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler içinde bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Haydi size emredileni yapın. ''Bizim için Rabbine dua et de, renginin nasıl olacağını bize açıklasın.'' dediler. Musa, ''O buyuruyor ki, rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak.'' dedi. Yine, ''Bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz.'' dediler. Musa, ''Rabbim şöyle buyuruyor.'' dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapamayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki düşünürsünüz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki, ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlarda var ki, Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen, yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar, İnananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa, Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de, açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki,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 Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hâlâ da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hâlâ da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor... Onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik Ondan sonra da ardarda arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler: "Kalplerimiz perdelidir." dediler. Aksine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 Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzayı put edindiniz. Hatırlayın ki, sizden sağlam bir söz almış, daha da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar, işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buza sevgisiyle dop doluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, Şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok her biri ister ki bin sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak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 Yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasına açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihir satın alan kimselerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip Kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râina demeyin, Ünzûrna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler,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 Hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoşgörün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse,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 ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte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 Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince Rabbi, Vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz Kabe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için kendilerini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm, ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim İsmaille birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz. Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü,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 Sen de şöyle de, hayır, biz hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, yine Musa ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz O'na teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından,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 Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendilerinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan kumru